che Merhaba Kainat. Bugün 16 Ocak, Çarşamba. Yıl 2013, Ay 1, Gün 16, Kasım 70. 1434, Hicri, Rebbiyevvel 4, 1428, Rumi Ocak 3. Haşeratın Gizlenmesi. Fırtına. Yemek Listesi, Gün 16, Şehriye Çorbası, Mıhlama, Börek, Salata ve Meyve. Hı, Büyük bir Saatli bir Marif Takvim. Some people say a man is made out of mud A poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood and skin and bones A mind that's weak and a back that's strong You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt St. Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store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 Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete Programı haftanın 3. Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Omar Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Tennessee Ernie Fordla beraber bir açılış yaptık. Tennessee Ernie Ford Bu özellikle bu sıralarda bolca kömür kömür madenlerindeki korkunç patlama, ölüm haberleri bir yandan, bir yandan da kömür yakmanın dünya ve gezegen ve insan üstündeki canlılar için ne kadar problem olacağını konuşurken bu 16 tons 16 ton adlı önemli kömür e, işçilerinin hayatın sefaletini anlatan Şarkıyla ...açılışımızı yaptık. Tennessee Ernie Ford söylüyordu. Listelerde de bir numaraya... ...1956 yılında... ...bugün yükselmiş. 1947'de... ...yazılmış bir şarkı... ...Merle Travis'ın... ...şarkısı. Ama Tennessee Ernie Ford yorumuyla... ...en çok biliniyor. Onunla başladık. Ve şimdi bakalım... ...dünyada bugün tarihte bugün neler olmuş? Bugün dünya hijyen günüymüş ayrıca. Evet, saatin takviminde de zaten haşere haşeratın, haşeratın gizlenmesi var evet. Evet, ondan belli oluyor zaten dünya hijyen günü oldu. Evet. 1909'da Ernest Shackleton seferiyle Güney Kutbu'nda manyetik <gülüyor> olarak Güney Kutbu keşfedilmiş. 1939'da bugün İra... İrlanda Cumhuriyet Ordusu diye bilinen e, kuruluş, bombalama ve sabotaj kampanyası başlatmış İngiltere'de. 1945'te Adolf Hitler artık e, durumun kötüye gitmesi üzerine savaştaki durumun, 2. Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz, yer altındaki bunkerine e, gitmiş yani sığınağına, führer Bunker diyorlar liderin bunkeri oraya gitmiş orada da intihar edecek kısa süre sonra zaten 1991'de de koalisyon güçleri diye batılı kuvvetlerin ittifakın Irak'a bir savaş açtı ve böylece Körfez Savaşı'nı başlattığını söyleyebiliriz. ...1991'de Hava Akınları ve Füze Saldırısı Çöl Fırtınası Harekatı adı verildi buna. 2003 yılında yani Irak'ın sınavı ve savaş potansiyeli de tamamen imha edildiği için... ...2003'te de ülkenin işgali çok daha kolay hale geldi... 2001'de de Kongo Cumhurbaşkanı Laurent Dezire Kabila kendi bodyguardlarından, korumalarından biri tarafından öldürüldü. Haberler bu bugün tarihteki bugünkü haberler bu şekilde. Evet bugün dünyada da e, tarihte bugün ayratmayacak haberler var. Özellikle çatışmaların oldukça yoğun yaşandığı bir günden bahsediliyor. E, bunların İlk önemli gelişme, belki de iyi bir gelişme olarak da nitelendirmemiz gereken bir gelişme, Başbakan Erdoğan'ın grup konuşmasında yaptığı, verdiği demeçleriydi. Silahı aradan çekeceğiz, sıkılı yumrukları aradan çekeceğiz, kardeşçe kucakla, kucaklaşacağız dediği açıklamalarına bir miktar yer verilmek mümkün olabilir. Bu konuyla alakalı bazı detaylar var. Evet sıkılı yeni, yeni süreçte barış dilinin öne çıktığı belirtiliyor. Bazı gazetelerde de başbakanın konuşması. Şimdi sağduyu zamanı şeklinde. Başbakan bugün e, cenazelerin o e, Paris'te öldürülen 3 PKK'nın e, cenazeleri üç kadının cenazeleri de bugün geliyor e, ve e, sağduyulu olma zamanı deniyor eee ve BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanakta Paris'te 3 PKK'nın öldürülmesiyle ilgili olarak bu saldırı Kürt halkının özgürlük mücadelesine, kadın özgürlüğüne ve Öcalan'la başlatılan görüşmeleri yöneliktir demiş. Cenazeleri de 3 PKK'nın yakınları tarafından alınmış. Evet BBC Türkçe'de de Financial Times yazarı David Gardner'ın Kür Kürt sorununa çözüm arayışında Başbakan Erdoğan'ın bölgesel liderlik iddiası için büyük bir sınav olduğuna dair yaptığı bir analiz vardı. Belki ona da yer verebilmek mümkün olabilir. Ayrıca bir diğer savaş haberi fakat bu, bu da tam tersi barıştan değil e, savaştan bahseden haberse Mali'den geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Mali'deki teröristleri yok edeceğiz diyor. Ama bir yandan da Nijerya'da e, İslamcı militanlar askeri müdahale karşısında ilerlemeye devam ediyorlar. Ve başkent Bamako'ya doğru yürüyüşlerini sürdürüyorlar. Bir diğer taraftan da Batı Afrika ülkelerinin de birkaç gün içinde Mali'ye girecekleri gelen bilgiler arasında. Evet, devam edecek olursak bir kısaca özet geçip sonradan dönmek daha iyi olacak bu durumda. Pakistan'da çok karışık haberler yükseliyor. Ve bir e, Türkiye'yi de ilgilendiren aslında bir konu var. Yani Pakistan'da 7 e, yıldır Kanada'da yaşayan Pakistanlı bir İmam Tahirül Kadri ordunun desteğiyle ülkesine dönüp sivil darbe yaptı. Hükümeti devirdi şeklinde açıklamalar var. kurşun geçirmez camın arkasından konuşulmuş ve Pakistan'ı kölelikten kurtarmaya geldim diyor. Ordu ve yargıçlara da yolsuzluğa bulaşan hükümeti devirelim çaresi yapmış ve Anayasa Mahkemesi Başbakan hakkında tutuklama kararı çıkarıyor. Rüşvet aldı iddiasıyla. Rüşvette bir Türk şirketinden alındığı şeklinde geçiyor. O haberinde ayrıntılarına bakmak gerekiyor. Önemli bir şey. Suriye'de Evet savaş haberlerine devam edecek bu Suriye'de, Suriye, e, bunun Cumhuriyet gazetesinden aktarıyorum. Suriye Genel Devrim Konseyi, Esad'a bağlı güçlerin Halep Üniversitesi'nin mimarlık fakültesine hava saldırısı düzenlediğinde aralarında kadınların da bulunduğu 46 kişinin öldürüldüğünü, onca kişinin de yaralandığını duyurmuş. Şam yönetimine yakınlığıyla bilinen Dampres internet sitesi ise muhaliflerin bilgi teknoloji fakültesine bombalı saldırı düzenlediğini ileri sürmüş. Devlet kaynaklı e, enformasyon kaynaklarından da bu saldırıların havadan gelen bu saldırıların e, yani Suriye Devrim Konseyi tarafından uçaklardan yapıldığı söylenen bu saldırıların e, teröristler tarafından yapıldığına dair de bazı suçlamalar geldi. Ama sonuçta 46 kişinin 46 e, hem üniversite çalışanının hem de öğrencinin öldüğünden bahsediliyor Halep'in merkezindeki üniversitede Halep Üniversitesi'nde. Evet. Ölüm ve kan oluk oluk akan kan devam ediyor ve bu arada da insanlık trajedileri de hiç eksik olmuyor. O bölgede birçok yerde olduğu gibi o bölgedeki insanların hayatından da ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir çadır kentte Suriyeli mültecilerin kaldığı yangın bir anne ve üç çocuğunun yaşamını yitirmesi olayı var. E, hopa davasındaki olaylarda da hayatını kaybeden Metin Lokumcunun davası devam ediyor. Hopa Asliye Ceza Mahkemesinde e, başbakanın seçim mitingi ve öncesinde, sonrasında e, öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili davanın ilk duruşması dün başladı ve hopa davasında. Hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun bulunduğu ambulansa da gaz bombası atıldığı gibi bir iddia var, zorlu bir iddia var ve son olarak belki bir de şeyden bahsedelim, bu sefer sona aldık iklim durumunla ilgili kötüye giden iklim durumuyla ilgili başka bir haber de verelim Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen iklim bilimcilerinden üçü, James Hansen, dünyanın da en çok adı geçen iklim bilimcisi zaten, Ralph Keeling, Scripps Karbondioksit Programı'ndan ve Oceanography Enstitüsü'nden, bir de Bird Polar Research Center'dan, kutup araştırmaları merkezinden, Açık bir mektup yazılmış kendi başkanlarına, başkan Obama'ya ve aslında 18 yani bu saydığım 3 önemli ismin yanı sıra 3 18, 15 daha şey var yani toplam 18 bilim insanı şey diyorlar, bu dünyanın en kirli fosil yakıtı olan katran kumlarının nın borularını taşıyacak boruyu Keystone Excel Excel adındaki boru hattını kesinlikle onaylamayın. Bu işimizi bitirir ve çok acil durumdayız diye acil bir mektup yazmışlar. Trans Kanada şirketinin şeyi. Buna da döneriz ve beklemek iklim değişikliği konusunda beklemek bu da bir başka haber inanılmaz rakamlara mal olacağını ve yıkıma, neredeyse mali yıkıma da yol açacak boyutlara ulaşacağını söyleyen de bir haber var. 5 trilyon dolara mal olacak diye bir araştırma haberi de var. Onlara da değinme fırsatı bulabiliriz. Şimdi dönelim e, haberlere. Öncelikle Başbakan Erdoğan'ın konuşmasına yer verelim tabii. Evet, Başbakan Erdoğan şu şekilde konuşmuş. Iı, özet olarak ve ön plana çıkarılan demeci olarak silahı aradan çekeceğiz, sıkılı yumrukları aradan çekeceğiz ve kardeşçe kucaklaşacağız demiş. Bu süreç bu süreç şehitlerimizin ruhunu, ailelerimizin hissiyatını, milletimizin değerini asla ve asla zedelemeyecektir şeklinde konuşmuş. Evet, yani bu Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Salı günleri yapılan grup konuşmasında, şey dediymiş İmralı ile görüşme süreci için yapılan e, hükümet işte terör karşısında geri adım attı şeklinde eleştiriler geliyormuş. Anlaşılan fazla takip etmedik o anda ama beklenebilir böyle bir şey. Bize hiç kimse diz çöktüremez, teslim alamaz bizi. Geri adım. Atmadık atmayız demiş. Oldukça e, farklı bir dil kurmakta olduğu konuşulabilir, söylenebilir doğrusu. Evet ama e, retorik açısından da çok da farklı olmayan bir dilden de bahsedebiliriz. Gene e, referansını İstiklal Marşı'na vererek bir konuşma yapmış. İstiklal Marşımız korkma ifadesiyle başlar. Biz 75 milyon ve 75 milyon ecdadı... Hiçbir zaman korkmadık, başımızı öne eğmedik. Bundan sonraki bin yıl boyunca da biz de, bizler de torunlarımıza da hiç tereddüt etmeden toprakları savunmaktan, asla ve asla savunmaktan vazgeçmeyeceğiz demiş. Ama yeni bazı unsurlar da var evet. bu dediğin doğru tabii ama siyasetçilerin zaten temel özelliği özellikle de böyle İmam Hatip okulları gibi bir yerde çok da iyi öğretilen retorik sanatının Kullanılması siyasi tarafından vazgeçilemez bir şey. Fakat mesela yeni unsur olarak yani terörün sona ermesi için son haftalarda başlatılan ayrıntıların bir kısmını da sizlerle paylaşmak zorundayım diyor radikalden okursak. Biz millet olarak 75 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak işte istiklale ve hürriyete bütün milletlerden çok daha fazla aşığız, tutkunuz diye o retoriği de yaptıktan sonra millet diyorsam diyor yeni unsur mesela bu. Asla asla bir ırkı, inanç grubunu kastetmiyorum. Yani 75 milyonun tamamıdır." demiş ve e, yani birileri sadece kendi ırkını seviyor olabilir Türkleri, birileri de sadece Kürtleri seviyor olabilir. Birileri nefretin ve kanın diliyle konuşuyor olabilir ama biz farklıyız. İnsanı ve insanları seviyoruz. Bir yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz demiş ve önemli bazı şeyler de söylüyor. Yani bu 30 yılda meydana gelen kayıplarda bir yani terör sürecinde bir yanlış olduğunu defalarca ifade ettim dedikten sonra... Bir tarafta kahraman Mehmetçiğimiz şehit oluyor. Bir tarafta da dağdaki terörist etkisi hale getiriliyor ama acı aynı ocağa düşüyor demiş. Kurşun hangi adrese giderse gitsin analar oluyor acıyı çeken. Eli değil ayağı öpülesi analar oluyor. İşte biz 10 yıldır bu acıyı sonlandırmanın mücadelesi içindeyiz demiş ya, analar oluyor diyor da, e, yani şurada e, teröristleri etkisiz hale getirdiği, aynı an anadan bahsediyoruz. Bir ana, kendi çocuğunun terörist olarak nitelendirildikten sonra etkisiz hale getirildiğini başbakanın ağzından duymak ister mi? Yani buradaki ufak bir samimiyet sorununda ortaya çıkıyor olabilir. Şüphesiz, ama onun ötesinde bu konuşmanın genel doğrultusunun ötekilerden, daha öncekilerden Tabii, evet. farklı ve daha yapıcı bir dilde e, barış dilinin öne çıktığını söylüyor ya, Radikal. Bunu burada vurgulamakta evet. yarar var. Bunun, yani bunu... sağduyu zamanı demiş mesela taraf gazetesi de. Başka gazetelerde de benzeri bir şey var. Yani bunun e, belli bir barış ve sağduyu çağrısı yapılmakta olduğu, belli bir özenle yapılmakta olduğu gerçekten Söylenmesi gereken bir husus. Evet, içerikte hak verilmesi gereken noktalara ben daha önce hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne bir başbakanın 1980'lerdeki Diyarbakır zindanlarını anlattığı ha, bir şey. Şimdi onu söyleyecektim ben. Duymamıştım işte, da okumamıştım da. Yani. Bunlar çok yeni yani işte bazı gazetecilerin başta Hasan Cemal olmak üzere ortaya koyduğu bu Diyarbakır korkunçlukları bütün daha ilk PKK Olayların ortaya çıkmasından sonra ordunun vahşice tenkil yani eski deyimle bastırarak ezerek işkenceyle yok ederek ceryan eden süreci ilk defa aslında üst düzeyde politika yetkililerinin ağzından duyduğumuz şey yani bir şeyi söylemek zorundayım diyor bence çok önemli bu biz 1980'lerde diyor başbakan Diyarbakır zindanlarında nelerin yaşandığını çok iyi biliyoruz. İşkence yapanların şahsında insanlıkta, vicdanda biliyoruz ki kurumuştur. İşkenceciler aynaya baktıklarında aynadaki görüntüleri bile kendilerinden utanmıştır. Ondan sonra da şeyi ekliyor. Yani bir ortaklaşa, daha önce İslami kanadın mütedeyin insanların da baskı altında kaldıklarını belirten bir tarihsel göndermeler yapıyor. Burada bir şey daha söylemek zorundayım diyor. Bu ülkede insanlar düşüncelerinden, inançlarından dolayı sadece Diyarbakır Zindanı'nda zulüm görmediler. Mamak'ta, Metris'te yaşatılanlar dışarıda farklı gruplara aynı derecede vahşice yaşatıldı. Gerek bu salondaki gerek bu salon dışındaki yüz binlerce kardeşin bu zulmü iliklerine kadar yaşadı. Namaz kılıyoruz diye bizimle alay ettiler. İmam hatipliyiz diye bizi aşağıladılar. Sakalı olanı selamün aleyküm diyenleri bile ötelediler. Kitaplarımız yasaklandı. Gazetelerimiz, dergilerimiz, partilerimiz kapatıldı. Siyaset yapmanın önünü türlü engellerle tıkadılar diyor. En yakın arkadaşlarım kalleşçe şehit edildi. Eşi başörtülü olduğu için işinden atılanlar oldu. Filan diye anlatmış. Büyük Türkiye hapishanesinde Parya muamelesi gördük diyor. Yani birileri Diyarbakır zindanlarında feryat ederken bizler de Büyük Türkiye hapishanesi içinde öz vatanında Parya muamelesi gördük. Ondan sonra da ama hiçbir zaman elimize silah almayı aklımızın ucundan bile geçirmedik demiş ve şiddetin çıkmaz sokak olduğunu vurgulamış. Evet yani e, ve bu kardeşlik vurgusunu defalarca dönerek bu konuşmasında yapmış e, yasal çerçevede kalarak meşru çizgide kalarak bu annelerin göz yaşını mutlaka dindirmek istiyoruz Onun için milli Birlik ve kardeşlik projesi diyoruz her etnik grup için her etnik kimlik var bunun içinde tek çatıda toplanacağız diyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı demiş. Evet ilginç yani bir yini söylem ve şeyi de söylemiş Bahçeliye cevap vermeyeceğim demiş. MHP Genel Başkanı ve arkadaşlarına Çin'e düştükleri çamur deryasında iyi oyalanmalar diliyoruz. Kendisine cevap vermeyeceğim. Aslı olmayan iftiralarla bizim iftiralara bizim de milletimizin kulağa tıkalı olacaktır demiş. BDP'ye de bir çağrıda bulunmuş. BDP için son derece önemli ve değerlidir. Bu süreç biz boşuna bölücü örgütün, bölücü terör örgütünün uzantısı demiyoruz demiş. Terör örgütünün silahları bırakması en çok BDP'nin bağımsız siyaset üretmesinin önünü açacaktır. Dolayısıyla PDP'nin hassasiyetlerini gözeterek BDP'nin hassasiyetleri gözeterek sorumluluk alarak ilerlemesi en büyük beklentimizdir demiş. Evet. Cumhuriyet Halk Partisine de e, sert eleştirilerde bulunmuş. Onları geçiyoruz ve sonuç olarak Tekrar silahı aradan çekeceğiz, sıkılı yumrukları aradan çekeceğiz, kardeşle kucaklaşacağız deyip bir hadis örneği vermiş. Peygamberimiz müminin mümine bağlılığı taşları kenetlenmiş bir bina gibidir. İşte biz milletçe böyleyiz, böyle olmalıyız demiş ve Diyarbakır'da da gelecek cenazenin Diyarbakır'a ve buradan gelecek cenazelerin gideceği illere de sesleniyorum birçok provokasyon hazırlanabilir birçok malum dar terörist grupların tahrikiyle bu cenazeler istismar vesilesi kılınabilir aklı selim sahibi Diyarbakırlı vatandaşlarımız bu oyuna gelmeyecektir buna inanıyorum demiş Tunceli'de Kahramanmaraş'taki kardeşlerimiz çünkü başlattığımız bu barış süreci dinamitlenmek istiyor Uyanık olalım diyorum. Allah yolunuzu açık etsin demiş. Evet. Evet bu konuşmanın e, şeylerini Yankıları yankılarını da. tabii konuşacağız. Bu konuşmanın da içinde olduğu genel bir değerlendirmeyi bu barışa giden yolda buna süreç deniyor. Artık belki biz de o terimi kullanabiliriz. Buradaki gelişmelerin analizini e, Mithat Sancar'la bugün 9-9.30 arasında yapmaya çalışacağız evet, Hüseyin Aygün'le e, Hüseyin Aygün'ün Paris gezisi sırasında Cenaze evlerine yaptığı e, Taziye ile ilgili Bazı haberler vardı Buna geçmeden önce hazır Diyarbakır cezaevi demişken 12 Eylül'ün e, duruşması da yaklaşıyor Ondan da bahsedelim 12 Eylül darbecilerinin e, Bu yataklarından Katıldıkları duruşma yani Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahin Kaya'nın telekonferans yoluyla katıldıkları e, bu duruşma e, devam edecekmiş. Yargılandıkları dava sürüyormuş. Yine duruşma da 17 Ocak tarihinde görülecek ve 12 Eylül'ü yargılama platformu da başından beri darbe kültürünün ve darbe düzeninin yargılanması gerektiğine dikkat çekmiş ve her 12 Eylül davasında adliyenin önünde olan platform 17 Ocak 2013'te de Gene bu dava için e, katılım çağrısı yapmış. Bu katılım çağrısına da e, cezaevlerinden bahsettik gene. Uzun süredir cezaevinde kalan Tahir Canan'ın Canan ailesi de gidecekmiş. E, onlar da cezaevinin kapısının önünde, cezaev diyorum, e, adliye sarayının önünde olacaklarmış. Böyle ufak bir parantez içinde haberi de belirtmek lazımdı. Durum böyle. Madem darbelerden konuşuyoruz. Madem yargılamalardan konuşuyoruz, madem cezaevi içerisinde kalanlardan bahsediyoruz. Evet, Hüseyin Aygül'ün bu taziye ziyaretinde bulunması e, Al Partisi içinde bazı tepkilere de yol açmış. Hatta Kılıçdaroğlu da sorumluluklarını bilmesi gerektiği konusunda uyarmış. E, Cumhuriyet Hava Partisi Lideri Kılıçdaroğlu Paris'te öldürülen PKK kurucularından sakine cansızın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'e te tepki göstermiş. Disiplin mekanizması çalıştırılıp çalıştırılmayacağı sorulmuş. Onun üzerinde de Ankara'ya gidelim. Olay nedir bilmiyorum. İlke çerçevesinde hareket edeceğiz. Hiç kimse sorumluluktan ari değil yanıtını vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kredisi buraya kadar başlığıyla bir analiz yazısı yazmıştı Nali Kemal. Gerisini göremedim gazetede ama birinci sayfadaki spotta bu. bunlar yazıyordu evet. dünkü tarafta. Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'ndan da Hüseyin Aygün'e yaptığı bu taziyeden ötürü, cenaze evine yaptığı bu taziye e, ziyaretinden ötürü bir mesaj gelmiş ve Twitter attığı tweetle beraber... İhracını isteyeceğinden bahsetmiş Hüseyin Aygün'ün. Niye? Taziye'de bulunduğu için mi? Evet. Açıklaması da şu şekilde. Kul Kuloğlu'nun Hüseyin Aygün'e düşen görev ya sorumlu davranmaktır ya da CHP'li olmanın sorumluluğunu taşımıyorsa sorumlu bir kişi gibi istifa etmektir. Sorumlu davranıp istifa etmezse ihracını isteyeceğim. Çünkü bardak bardağı taşırmıştır. Sürekli etnik temizlik söylemi içinde Kürtler, Aleviler, şimdi Rumlar... Bir cumhuriyet karşıtlığı kurtuluş savaşı değerlerine karşı düşmanlık içindedir. Ne? Yani bir Tekrar okuyorum. Sürekli etnik temizlik söylemi içinde Kürtler, Aleviler, şimdi Rumlar bir cumhuriyet düşmanlığı kurtuluş savaşı değerlerine karşı düşmanlık içindedir. Bu şey mi? Ee, cumhuriyet Halk Partisi milletvekili evet. mi? Evet. Bunlar tamam, CHP bence... kabul edilemez davranışlardır. Ya da sorumlu olmalıdır. Ya istifa etmelidir. İşte tweet attığınız zaman böyle oluyor. Bir basın açıklaması yapıp bunu dile getirdiğiniz zaman daha anlaşılır olabiliyorsunuz ama... Twitter üzerinden attığınız mesajlarla ya ben kendi adıma anlayamıyorum Twitter üzerinden yapılan onun için de Twitter e, Twitter üzerinden basın açıklamalarının şeyleri burada bu mikrofonlara taşımamak daha akılcı ve sağduyulu bir davranış olacaktır. Çünkü ipin ucu kaçıp gidiyor anladım. Ama Anladığım mümkün kadar... olmayabilir. Hüseyin Aygün de Twitter hesabı üzerinden cevap vermiş. Evet ama o şeye değiniyor değil mi? Evet. Sağda kim Ailelere var? Ailelere baş sağlığı diledik. Ee, sağda Erdal Bey, solda Sakin Ajansız'ın e kardeşim Metin Bey diye yazarak taziye ziyaretinden bir fotoğraf paylaşmış. Hani sarısın... Basın açıklamaları tamam. İki Twitter sırasında yapılan önemli basın bir fark yani. Anladım. Her halükarda ben şeyi kavrayabilmiş değilim. Bir e, taziye geleneksel e, ve bütün başbakanın konuşmasını da bugün e, referans alacak olursak mesela ...oldukça pozitif bir barış dili geliştirmeye çalıştığı görülüyor. O çerçeve içinde bir 75 milyonun kardeşliğinden dini etnik grubu inancı ideolojisi ne olursa olsun... ...birlik mesajı verilirken şimdi bir vahşi bir suikaste kurban giden insanların ailelerine taziye ziyareti gibi bu bir şeyde bulunan binlerce yıllık bir insani gelenekte bulunan bir insana ihracını talep etmek sanki biraz tuhaf gibi geliyor. Neyse burada durul. Açık gaste. Toussaint çalıyordu piyanoyu ve kendi bestesi Tipi Tipina and Me Our New Orleans adlı albümden dinledik ee, oradan çaldık Allen Toussaint'ın 75. doğum yıl dönümünü hafta başından beri kutlamaktayız 14 Ocak 1938 doğumlu Amerikalı müzisyen besteci prodüktör ve New Orleans müziğinin en ee, önemli yaratıcılarından biri pek çok kişi üzerinde caz blues ritmi blues niteliklerinde son derece geniş etkileri olmuş olmaya da devam eden bir New Orleansli müzisyen onu bütün hafta boyunca zaman zaman çalmaya devam ettik. Evet, bu şimdi devam edelim. Günümüze bu arada şeyden de Paris'te cenazeleri teslim alındığını geçen hafta suikastle öldürülen 3 PKK'nın cenazelerinin yakınları tarafından alındığı haberini de ekleyelim. Hemen Açık Radyo'da Açık Gazete'de devam ediyoruz. Fransa'nın başkentinde Sakine Cansız Fidan Doğan ve Leyla Söylemez bir suikast sonucunda da kimin yaptığı henüz hiçbir yoruma da gidilemedi. Bilinmeyen bir suikast sonucunda öldürülen bu üç kadının cenazeleri yakınları ve avukatları tarafından teslim alınmış. Paris Başkonsolosluğu'nda nakil işlemleri tamamlandıktan sonra adli tıptan alınan üç cenaze... Paris'in Villiers-le-Bel getirilmiş. Burada Palais de Villiers adlı salonda büyük bir tören düzenlenmiş. Bu kadınlar tarafından araçtan alınarak kalabalıkla beraber salona taşınmış. Törene Avrupa'nın çeşitli yerlerinden de katılımlar olduğu belirtiliyor. Bu ...bu sabah... ...Şavdugol Havaalanı'ndan Diyarbakır'a... ...gönderileceği de belirtiliyor. Evet Diyarbakır'da da... ...bir cenaze töreni gerçekleştirilecek. Bu cenaze töreninin... verini yarın verebilmemiz mümkün... ...olabilecek galiba. Evet. Bu arada... ...bir de bu konuyu tam... ...bitirmeden önce belki Mithat... ...Sancı'ya da e, aynı... ...konuda danışırız ama... E, ...şeyi de ekleyelim... Etkili gazetelerinden dünyanın e, özellikle finans elitinin önemli gazetesi Financial Times'da yazan David Garner, Kürt sorununa çözüm arayışının Başbakan Erdoğan'ın bölgesel liderlik iddiası için bir sınav olacağını söylemiş. Garner geçen hafta işte 3 PKK'nın öldürülmesiyle ilgili olarak İrlanda'dan Filistin'e El Salvador'dan Kolombiya'ya, Keşmir'den Sri Lanka'ya kadar birçok yerde olduğu gibi uzun zamandır çözülemeyen sorunlar çözülebilecek gibi görünmeye başladığı zaman maksimalist aptallar ve savaşın kargaşasından çıkar sağlayanlar şiddet vetosuyla ortaya çıkarlar demiş ve 10 yıldır iktidarda olan AKP'nin Kürt sorunun varlığını kabul etmesine rağmen çözüm adımları tereddütlü ve kesintili oldu demiş. AKP'nin parlamentodaki güçlü çoğunluğuna rağmen milliyetçi tepkiden çekindi ve binlerce Kürt aktivistin gözaltına alındı. KCK davalarından bahsediyor. Onu anlatıyor. Ve şimdiye kadar Erdoğan'ın Kürt girişimi yoksul Kürt bölgelerine altyapı yatırımına öncelik verdi ve gerçekçi olmayan bir şekilde PKK terörizmiyle Kürtlerin hak taleplerini ayrı ayrı ele aldı. PKK rakiplerini ve muhalifleri acımasızca susturmasına rağmen seçeneksiz bırakılan birçok Kürt'ün desteğine sahip diye bir analiz yapmış Gardner. Cansız ve arkadaşlarının Türkiye'de derin devlet içindeki aşırı milliyetçiler ya da PKK içindeki redciler tarafından öldürülmüş olması da Olası demiş. Böyle evet. de bir yorum yapmış. Gardner, Türkiye ve bölge için kazanacak ve kaybedecek çok şey bulunduğunu belirtmiş bu yazısında. Anahtarın Ankara'da olabileceğini vurgulamış. Saldırgan Avrupalıların ülkelerini parçalamaya çalıştığı anılarıyla yetiştirilen her itikattan Türk ve Kürtlerin bağımsızlık çabalarının sonunda Güneydoğu'nun kaybedeceğinden korkuyor böyle bir gelişme Osmanlı sonrası tüm sınırları tartışmaya açar ve Paris'teki cinayetler gibi pek çok olayı tetikler demiş ve Erdoğan hem bu tehlikeyi bertaraf etmek hem de bölgesel liderlik iddiasını güçlendirmek istiyorsa kendi sınırları için Kürtlerin taleplerini karşılayacak bir yol bulmalı demiş ve bu sadece Irak ve Suriye'deki değil geçiş dönemi çalkantısı yaşayan bölgedeki tüm azınlıkların meşru haklarını nasıl teslim edebileceği konusunda çok önemli siyasi ve ahlaki bir üstünlük sağlayabileceğinden bahsetmiş. Evet. Büyük bir yani tarihi bir eşik açısından siyasi açıdan tarihi bir eşik olduğunu belirtiyor. Doğrusu önemli tarihi günlerden geçmekte olduğumuzu da e, inkar edemeyiz. Dünkü konuşma Gardner'ın bu analizini daha da altını çizerek pekiştiriyor diyebiliriz. Peki oradan Dış dünyada da epey, dış dünya dediğim dünyada yani içinde bulunduğumuz dünyada da olağanüstü e, haller var. Özellikle de Maliye askeri müdahalenin genişlemekte olduğunu söyleyebiliriz. Evet, e, Cumhurbaşkanı Hollanda, Fransa, Hollanda Fransa'nın... E, İslamcı militanları yok edeceğiz açıklamasında bulunmuş. Aynı zamanda Nijerya, Fransa'nın da Fransa'nın bu militanlara karşı giriştiği askeri müdahaleye yardımcı olmak amacıyla Batı Afrika'ya birliklerini birkaç gün içinde gireceğinden, Batı Afrika birliklerinin birkaç gün içinde Mali'ye geleceğinden bahsetmiş ve Batı Afrika komutanlarının Mali'nin başkenti Bamako'da toplandığı haberleri geliyor. Şu anda Mali'de 750 Fransız askerinin Yanında bu sayıyı, bu yeni gelen Afrikalı, Nijeryadan ve Batı Afrika ülkelerinden gelen askerlerle beraber 2500'e çıkacakmış. Yani bunların içerisine uçaklar dahil değil. Fransa'nın Fransa uçakları dahil değil. Ama bir yandan da isyancılar başkent Bamako kaya doğru, Bamako. Bamako'ya doğru ilerlemesini sürdürüyormuş. Evet, yani Fransa'ya rağmen hızla ilerliyorlar diye de haberler çıkıyor. Tabii her zaman olduğu gibi mülteci uyarıları geliyor korkunç insani dramlar hatta trajediler yaşanacağını görmek için kain olmaya da gerek yok herhalde Birleşmiş Milletler mülteci uyarısını da bulunmuş yüksek komiserlik zaten büyük boyutlara ulaşmış olan sığınmacı sorununun çok daha büyüteceğine dikkat çekmiş yani son olarak 1230 mülteci Nijer, Burkina Faso ve Moritanya'ya ulaşmış. Radikal İslamcı gruplar arasında çatışmalar Mali ordusuyla var. Yüzlerce kişi kaçıyor. 2012'de Mali'nin kuzey kesiminde yaşayan 200.000'e yakın kişinin evlerini bırakarak ülkenin başka ülkelerine, bölgelerine taşındığını söylemiş. 144.000 yani 200.000 kişi zaten bırakmış durumda ülke içinde mülteci durumuna düşmüş olanlar var büyük bir e, afet durumu yani facia ayrıca da bunlara ilaveten 144 binden fazla mali de komşu ülkelere yani uluslararası mülteci iç ülke içi değil uluslararası mülteci durumuna düşmüşler çok e, vahim bir durum var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle de Fransız savaş uçakları Mali'yi bombalıyor. Ve şimdi Glenn Greenwald'un The Guardian gazetesindeki bir analizi var. Kısaca ona da değinelim. Diyor ki Greenwald Fransız savaş uçakları Mali'yi bombalarken bir basit istatistik verelim ve bütün Bağlamı da anahtar bağlamı da o ortaya koyar diyor zaten. Bu Batı Afrika ülkesi 15 milyon nüfuslu batılı güçlerin sadece son 4 yıl içinde bombaladığı ve Müslümanları ağırlıklı olarak bombardımana tabi tuttuğu, öldürdüğü 8. ülke diyor. Son kaç yılda çıkardım. demiştiniz? 4 dört. Dört dört yıl içinde. 4 yıl içinde 8 ülke. Evet. Irak, Afganistan, Pakistan, Yemen, Libya, Somali ve Filipinler. Filipinler'de de önemli bir Müslüman nüfusu var ve orada da. Ve bu parantez açmış. Bu ayrıca da sayısız ölümcül diktatörlükten batının ayakta tuttuğu o bölgedeki hiç bunu hesaba katmıyoruz diyor. Tabii ki bilinen sebeplerle, açık sebeplerle Batı'nın İslam dünyasıyla asla savaşta olmadığı yolundaki ifadeler, retorik giderek içi boşalıyor. Bu yeni militarizmin, bu militarizmin pardon, yeni genişlemesiyle bütün içi boşalan bir şey oluyor. Fakat bu yeni, masif, yoğun bomba kampanyası e, seferi sırasında batı müdahalesinin tipik olarak en can alıcı derslerini görmek ve basının da medyanın da bunları unuttuğunu söylemek mümkün. Birincisi, yani birkaç sebep saymış, 3-4 sebep sayıyor. Onlara kısaca değinecek olursak, Mali'nin Mali'deki istikrarsızlığın NATO'nun Libya'ya olan müdahalesinin direkt sonucu olduğunu söylüyor. İşte Tuareg'lerin, Kadafi'nin diktatörlüğü içinde. Gaddafi devrildiği zaman dönmüşler Tuareg'ler ve ondan sonra da bir blowback denilen işte ya Batı müdahalesinin geriye dönen sonuçları ortaya çıkıyor. İkincisi Mali hükümetinin devrilmesi Amerikan yardımıyla ve şeyle, eğitimiyle beslenen bir askerlerdi. Onların kaçmasıyla mümkün oldu diyor. Bizzat New York Times'dan aldığı bir haberde elit yani en seçkin ordu birlikleri yıllarca Amerika tarafından yetiştirildikten sonra en çok istendikleri anda kaçtılar. Ve topları, tüfekleri, tankları bile alıp yeni şeyleriyle de beraber tank demiyormuş pardon. Yani birlikleri, tüfekleri ve kamyonları alıp yeni know-how'larıyla, bilgileriyle de beraber e, şeye gitmişler. <gülüyor> ve ondan sonra da bir Amerikan e, yetkili, e, Amerikan'ın yetiştirdiği bir subay da İslami aşırıların eline düşmesine ülkenin yarıdan fazlasına sebep olmuş. yani başka bir değişle söyleyecek olursak batı bir kere daha Tıpkı Afganistan'da ve başka yerlerde gördüğümüz gibi kendisini yetiştirdiği para, para desteği yaptığı fonladığı ve silahlandırdı güçlerle savaş halinde. Yani kimse Batı'dan başta Amerika olmak üzere kendi düşmanlarını yaratmakta bu kadar başarılı olamaz. Ama bu sefer biraz hızlı olmadım mesela Afganistan Sovyetler Birliği'ne karşı savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinden bahsediliyor. Fakat Libya'da bu NATO'nun verdiği silahlarla beraber Kaddafi'ye karşı savaşan bu militanların aynı zamanda Tuareklerin daha sonra Mali'ye geldiğini biliyoruz. O arada geçen zaman dilimini hesapladığımız zaman Fransa'nın şu anda bulunduğu konumla Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu konum arasında bir zaman farkı var. Fransızlarınki böyle bir, bir sene iki sene oynayan bir dönemden bahsediliyor. Verilen silahların Fransız. kendine dönmesi. Ama Afganistan'da biraz daha uzun sürmüştü bu süreç galiba. Yalnız Fransızların da tabii çok eski bir sömürge geleneği olduğunu Amerika'nınkinden çok çok daha geri gittiğini de söyleyebiliriz. Ve işte üçüncü sebep de zaten Batılıların bu Müslümanları bombalaması bir başka ülkede daha da Batı karşıtı duyguları ve terörizmin temel yakıtını oluşturacak, artıracak bir şey olduğu apaçık diyor. Guardian'ın da belirttiği gibi zaten Fransız uçakları Mali'de şimdiye kadar en az 11 sivil aralarında 3 de çocuk var. Yani Fransa'nın uzun sömürgeci geçmişi, koloni geçmişi zaten büsbütün arttırıyor diye. Çok en, endişe verici gelişmeler var. E, yani bunun böyle devam edeceğini düşünmek deliliktir demiş aslında. Greenwald, bu böyle devam edemez e, ve dördüncüsü de son sebep olarak da batılı demokrasilerin o kendilerini öven retoriğini yani bu savaşların demokratik sürece herhangi bir katkıda lafı bile edilmeden devam edilmesini görmek çok uyarıcı diyor. Yani Obama yönetimi de tabi bütün drone şeylerini ve küresel Katli, cinayetler kampanyasını da gizlilikle örtüyor. Ve böyle gidiyor. Son, beşinci bir sebepte bütün bu propaganda çok bildik bir şey. Ama etkili de oluyor maalesef diyor. Yani istediğiyle bombalamak istediği herkesi terörist yaftasıyla sindiriyor. Ve medyada bunu takip ediyor. Yani Herkes politik acılarda daha başlamadan bile söyle bu teröristleri yok etmek, kökünü kazımak zorundayız, güvenliğini, maliğini sağlamak zorundayız ülkemizi Avrupa'yı filan işte Jean-Yves Le Drian'ın konuşması da bundan ibaret zaten. Temizleyeceğiz diye Fransa Dışişleri Bakanının. Yani batılı müdahalenin, batı müdahalelerinin bütün Derslerini içinde taşıyan bir okul kitabı gibi okunabilir diyor. Sonuçlarını dünya olarak hep beraber çok fena çekeceğiz diyorlar. Bir başka unsuru da bunun Pakistan'da herhalde görülüyor. Onu da hemen kısaca söyleyelim. Belki 9.30'dan sonra Suriye'yi de ayrı bir şekilde ele alabiliriz. Ya da bu Pakistan'ı da mı bırakalım? Pakistan'ın konu biraz daha e, çetrefilli. Pakistan'da şu andaki durum biraz daha çetrefilli olduğu için Suriye'de açık açık gerçekleştirilen bir katliam Suriye'de niteliğinde bir olay edelim. var. Ondan Vurduk. devam edelim. Yani Suriye'de es Beşar Esat'ın uçakları bir üniversiteyi vurdu ve 46 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Beşar Esat'a bağlı e, informasyon kaynakları bunu e, isyancıların yaptığını belirtiyor. Fakat... Ee, Birçok kaynakta bunun e, Esat tarafından gerçekleştirilmiş olan bir katliam olduğundan bahsediliyor. Halep Üniversitesi'ne düzenlenmiş olan bir hava saldırısı bu. ve ilk belirlemelere göre de 46 kişi öldürülmüş. Mimarlık Fakültesi'ne düzenlenmiş bu hava saldırısı. Aralarında kadınların da olduğu 46 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin de yaralandığı duyuruluyor. İsyanın ilk günlerinde e, bu 5 RS'e karşı barışçıl gösterilerin ilk çıktığı günlerde gene Halep Üniversitesi'ne dair haberler geliyordu. Burada protesto gösterileri vardı ve şiddetle bastırılmıştı. Süreyya'nın ikinci büyük üniversitesi olduğunda söyleyelim Halep Üniversitesi'nin zaten Halep şehri aslında hiçbir kazı bile üzerinde yapılmamış, yapılamayan çünkü bütün eski medeniyetlerin üzerine inşa edilmiş bir şehir ve yaşayan yani sakinlerinin halen üzerinde yaşadığı dünyanın en eski yerleşim merkezlilerinden biri. Belki de birincisidir. Babil dönemine kadar gidiyor. İlk Halep adı burada oluyor ama artık korkunç şeyler olmuş. 46 kişi ölmüş. 46 yerden. kişi ölmüş ve onlarca kişinin yaralandığından bahsediliyor. Yani Daha önce e, açık gazete mikrofonlarından Beşer bağlı uçakların Havadan TNT kalıpları doldurulmuş bidonları aşağıya fırlattığını, şehirlerin üzerine fırlattığını. Hatta kara mayın, deniz mayınlarının, gemileri batırmak için kullanılan deniz mayınlarının şehirlerin üzerine bıraktığından bahsetmiştik, aktarmıştık bunları. Dün de yayınlanan bir videoda halı bombardımanı, humusun üzerinde halı bombardımanı yaptığından bahsediliyor. Daha doğrusu gösteriliyor bu video içerisinde. Yani şehir duruyor, humusdan bahsediyoruz ve yukarıdan bir uçakta düzenli olarak bırakılan seri bir şekilde bırakılan bombalardan şehri tamamen yok etmek üzerine kuruldu. Bir bombardıman yapılıyor. Bu tip olaylarda sıklaşmaya başladı ama bir diğer taraftan da teröristlere karşı mücadelemizde ilerlediğine bahseden de bir Beşer Esat yönetimi var. Durun gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. <gülüyor> evet, son rakamlarda şey zaten BBC Türkçe'nin yayınına bakarsak şimdi bu İnternet üzerinden dün akşam itibariyle buçuk civarındaki haberde Halep Valiliği'nin ölü sayısının 82 olduğunu sadece söylüyor. Yani 82'ye çıktığını söylemiş. Halep Üniversitesi'nde 50'den fazla insan da hayatını kaybettiği belirtilmişti. İki ayrı patlama. Feci bir durum var. Bu arada aynı sıralarda patlama haberiyle Rus Riya Novosti ajansından geçinen bir haberde de Rus Başkonsolosluğu Halep'teki faaliyetlerini askıya almış. Bütün res, resmi işlemler Şam'daki Büyükelçilik'te yapılacakmış. Bu da önemli herhalde. Küçük ama önemli görünen bir haber. Çünkü Rusya Esad'ın rejimin uluslararası jeopolitik kaygılarla en kuvvetli destekçilerinden biri. Bunu Hatta dün Neden beşer satın, dün beşer satın daha güvenli olması için Tarsus'taki bir Rus gemisinde kaldığına dair de bazı haberler gelmişti. Doğrulanmayan haberler gelmişti. Böyle yakın bir müttefikler. Evet, de büyük bir yangın gene çıkmış. O artık bilinen Suriyeli bir anne ve üç çocuğu yaşamını hı hı. yitirmiş. Çok feci bir durum. Tel Hamut çadır kentinde e, dün öğleden sonra e, belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından bahsediliyor. Kısa sürede büyüyen yangın çadır kentteki itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürülmüş fakat e, bir anneyle üç çocuğuyla beraber altı kişi de yaralanmış. Şeyi de söyleyeyim e, bu arada dün pek üstünde durma fırsatı bulamadığımız bir haber vardı. Suriye İç Savaşı'nın ...belirgin ve rahatsız edici bir parçası haline gelen de tecavüzler var. Muazzam sayıda evet. e, Yeni bir rapor yayınlanmıştı. Suriyeli kadınların ve genç kızların ülkeden kaçmalarına ana neden... ...cinsel şiddet olarak gösteriliyor. Uluslararası Kurtarma Komitesi bu IRC kısaltması o komiteyle o komiteye verdikleri demeçlerde kadın ve genç kızlar silahlı adamlar tarafından halka açık yerlerde de evlerinde de ailelerinin gözü önünde tecavüze uğradıklarını söylüyorlar. Bazen bir bazen birkaç erkek tarafından ve sıklıkla aile üyelerinin gözleri önünde yapılmış. Akıl durdurucu bir haber bu aslında ve IRC kuruluşunun acil alan sorumlusu da Suriyeli kadınlarla konuşurken duyduğumuz hikayeler cidden dehşet verici. Birçoğunun başından tecavüz ve işkence geçmiş ama mülteci olarak aileleri için gıda ve barınacak yer sağlamak bir yana fiziksel ve duygusal yaralarını iyileştirmek için dahi yardım <Gülüyor> alamıyorlar demiş. Tabii bunun travmasının yaratacağı e, zihni ve Ruhi diyeyim sorunların boyutlarını düşünmek bile istemiyoruz. Rakam verebilir misiniz demişler Ayersli'ye. Hayır diyor mümkün değil ama yayınlanan rapor Suriye'de bir savaş stratejisi olarak tecavüzün kullanıldığına dikkat çekiyor. Ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yükünü azaltmak için de doğrudan yardım önemli miktarlarda artırılması gerekiyor demiş. Amerika Birleşik Devletleri Ürdün'e 100 milyon dolar vermiş. Ama Irak, Lübnan, Ürdün ve Türkiye 4 ülkede bulunuyor mülteciler. Sayıları da 100 binlerle ifade ediliyor. 200 binin üzerinde yanılmıyorsa ee, ve ve Türkiye, yani Lübnan, Ürdün, Irak Lübnan, Ürdün ve Türkiye'ye daha fazla yardımda bulunmaları gerektiğini söylemişler. Yani yol keserek yapılan kontrollerde de acayip kaçırma, tecavüz işkence ve cinayetler işleniyormuş. Bu da Suriye'den insan manzaraları maalesef 18 yaş üstü yayın şeyine tekrar geçmek zorunda kaldık ama bu haber bu son haberi de Haber Türk'ten verdik. Açık gazde. Meowoto. Mitat Sencer'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Evet. Günaydın Mitat. Günaydın. Günaydın Mitat Bey. Günaydın. Evet, bugün tabii konuşulacak konu oldukça ortada. Evet barış süreci diyelim herkes gibi süreçten bahsetmek mümkün herhalde. Ama önemli başbakanın yeni yaptığı e, dünkü grup toplantısındaki konuşmasından da kalkarak bir, o yapıcı bir barış dili kurma çabalarının da inkar edilemeyecek bir şekilde ortada olduğu söylenebilir belki. Ne diyorsun? Evet. Bu yönde bir gelişme görüyoruz tabii yani birkaç gün önceki dille ve üslupla, dünkü üslupla konuşmalar arasında ciddi bir fark var. Demek ki biraz daha e, sürecin ilerlemesi gerekiyor. Bu arada bu süreç kelimesinin yerine başka bir şey kullanma imkanı var mı bilmiyorum. Çünkü neredeyse her şey için süreç kelimesini kullanıyoruz ve ben de doğrusu bu sözü duymaktan da artık yoruldum, rahatsız oldum. Evet, ben ki. de aynı kaygıyla sordum ama evet. yerine de koyabilecek <gülüyor> Hayır, bir şey. Hayır, her şey için süreç diyoruz. Sadece bu barış süreci falan değil. Evet. Aklımıza ne gelirse e, onu süreçle ifade ediyoruz. ...böyle bir sıkıntı var. Bende de... ...sanıyorum işte senin de olduğu gibi... ...başkalarında da var. Neyse... ...ama bir barış diline doğru evrilme var. Başbakanın dünkü... Konuşması bunun önemli bir adımını oluşturuyor, önemli bir aşamasını oluşturuyor ama karamsarlık adına kötü bir bakış adına söylemiyorum yine de dilin içinde ciddi sertlikler devam ediyor, gerilim havası tonu devam ediyor. Ee, bunun da e, muhtemelen e, süreç ilerledikçe düzeleceği, e, düzelir bu, bu da büyük ihtimalle diyelim. E, düzelir çünkü bir barış dili ve barış kültürü sıkıntımız olduğunu e, hep söylüyoruz. Bu yeni bir şey değil. Barış kültürü de özel bir e, konu zaten yani hani illa kavga etmeyelim anlamında bir kültür değil bu. Bir sürü bileşeni oluyor, bir sürü unsuru oluyor bu dilin. Bu dile çok yakın olmadığımız belli. Hatta oldukça uzaz siyasi kültürümüzün içinde barış kültürünün ve dilinin yeri çok sağlam değil, geniş değil. Her seferinde de bir yani barış çabalarının e, aksaması ya da e, tetiklemesiyle birlikte bir öncekinden daha sert bir ortama giriyoruz diyoruz ya bu sadece çatışmalar anlamında değil dil anlamında da öyle oluyor. E, her çabadan e, sonra e, bir başarısızlık ortaya çıkarsa e, dildeki barış e, o kelimeleri unsurları vurguları da yerini çok daha öfkeli kelimelere, vurgulara bırakabiliyor. Sonuç itibariyle şöyle diyelim bugün geldiğimiz nokta önemli bir nokta. Başbakanın dünkü konuşması gerçekten söylediğim çekincelerle birlikte çok değerli bir konuşma. Pardon bir şey araya tabii. girebilirsem. Sabah yani biz de esas olarak seninle konuşacak konuşmak üzere bıraktık ama biraz da tabi günün en önde çıkan haberlerinden biri olarak bu başbakanın konuşmasıyla ilgili konuşurken canlı ya mesela bu Diyarbakır cezaevindeki işkencelere filan üst düzeyde bu başbakan düzeyinde ilk defa bu kadar net değinilmesinin de bir önemli yenilik olduğunu falan söylemiştik. Yani. Aslında daha önce de söyledi başbakan bunları. Yani Diyarbakır cezaevini de andı. Yanlış hatırlamıyorsam grup konuşmasında başka bir iki konuşmasında konuşmasında bu dünkü konuşmasından çok daha ileri boyutlarda hmm. e, ifadeler de var gibi hatırlıyorum. Hmm. E, biraz da ona işaret etmeye çalışmıştım. Yani bu dalgalanma hali e, bizde barış kültürünün barış dilinin yerleşmesinin önünde de bir engel oluşturuyor. E, mesela Başbakanın 2005 Diyarbakır konuşması hmm. var. Evet. 2005'ten sonra çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalar var. Özellikle e, kendi grubunda parlamentoda yaptığı konuşmalarda Kürtlerle onların tarihiyle ilgili ya da işte 12 Eylül'den sonra çekilen çilelerle yapılan zulümle ilgili ifadeleri de vardı evet. başbakanın. Şimdi daha sonra ise bunlar hiç konuşulmamış ya da başbakanın ağzından çıkmamış gibi çok daha farklı şeyler söylediğini duyduk. Yani neredeyse o üslubun tam tersi. O kelimelerin reddi anlamına gelen konuşmalar da yapabildi. Bu sadece başbakanlı e, sınırlı bir şey değil, başbakan özgü de bir şey değil. Ay yani barış dilini kullanan işte o e, hani e, ne bileyim uzlaşmaya, anlamaya yönelik üslub kullanan bir siyasetçi, bir lider bir bakıyorsunuz olaylar değiştiğinde ya da başka tür bir havaya girildiğinde çok daha farklı bir dil kullanabiliyor. Bu ikisini de bu rahatlıkla kullanabiliyor olmaları. E, siyasetçilerin, e, liderlerin e, bir sıkıntı yaratıyor. O, o, o da işaret <gülüyor> etmek istediğim. <Evet>. Yani <gülüyor> bunun devam edeceğiyle de dair bir güven e, kolay oluşmuyor bu kadar gel gitten sonra. İnsan biraz daha bekleyip görmeyi tercih ediyor ya da içinde böyle bir temkin oluşuyor doğal olarak. Evet bu kadar böyle şey bir e ifadeyle yani işkenceciler aynaya baktıklarında aynadaki görüntüleri bile kendilerine utanmıştır gibi oldukça radikal denebilecek evet. bir sözden sonra tamamen bunlar söylenmemiş gibi olabilmesi olasılığı da var tabi evet, evet bu, bu, bu aynen zaten hani bizim bu son 10 yıllık belki 30 yıllık tarihimiz demeyelim ama hiç olmazsa son 10 yılda çok daha farklı bir döneme girdiğimizi biliyoruz. Bu, bu 10 yıl içinde de o kadar çok gel git ki bir yandan büyük büyük tabuların kırıldığı, önemli işte rahatlamaların, genişlemelerin serbestliğin yaşandığı anlar oluyor, dönemler oluyor. Sonra bunlar hiç olmamış gibi tam tersini yaşayabiliyoruz. 1990'larda da oldu tabii yani şeyi hatırlayalım, Süleyman birelim, Kürd tarihесini e, tanıyorum şeklindeki beyanından sonra evet. e, girdiğimiz dönemi ve biz atladığımız dilini icraatını tutumunu hani hatırlayalım. Yine Mesut Dilmaş'ın Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer şeklindeki Sözünden sonra yaşananları falan ve bizati yine ve sütürmazın kendi dilini hatırlayalım falan yani bütün bunlar bir güvensizlik yaratıyor sadece güvensizlik değil bir tahribat da yaratıyor bir barış dilinin gerçekten e, içselleştirilmesini sağlayacak zemin e, tam, e, bir, tam güçlenmiyor anlamında söyledim. Fakat bu sefer e, daha fazla umutlu olmak için de işaretler var. Hı -hı. E, biraz umut yorgunu bir ülke olduğumuzda bir hatırlatmak gerekmiyor belki. Ee, bu çekinceleri söylemezsek daha iyi gibi gelebilir bazı dinleyicilerimize işte ortada, ortada güzel bir şey var şimdi onu konuşalım ee, niye diğer tarafını öyle çıkarıyoruz diyenler de olabilir ama Amacımız sadece şeyi bir uyarı yani bu geçmişte yaşadıklarımıza da dikkat ederek bundan sonra barış dilini ne olursa olsun nasıl bir sıkıntı yaşarsak yaşayalım geliştirmek konusunda bir uyarı olarak anlamalarını isterim tabi. Evet yani biz de sabah konuşurken aynı şizoid <gülüyor> diyebileceğim sıkıntıyı da çektik tabii. Yani bir yandan gayet pozitif, olumlu sağduyu çağrılarıyla e, bezenmiş ana hatlarıyla bir şey söylem, retorik fakat aynı zamanda da hem bazı gene sert başka şeyler içeriyor hem de senin de biraz önce söylediğin gibi eskiden al, alışa geldiğimiz çok fazla zigzag Git, git, evet. Gelin etkisi de vardı yani. Evet evet. Yani insan tedirgin oluyor e, dinlerken bile. Şimdi çok iyi bir söz söylendi. Ardından acaba ne gelir aynı konuşma içinde e, başka bir farklı bir şey gelir mi diye bir tedirginlik de e, en azından ben dinlerken duyuyorum. Evet. Mesela barış sözcükleri de sert bir yüz ifadesiyle kullandığımıza dikkat etmeliyiz bir de. Yani hani gergin bir ruh hali biraz gerilimli bir ses ve o sesin içinden çıkan işte çok önemli olumlu cümleler, kelimeler. Yani muhtemelen bir tür iç terbiye süreci de yaşıyoruz, yaşayacağız daha fazla eğer süreç olumlu ilerlerse devam ederse bu şekilde atmaya e, o kendi kendimizle bir herkes için söylüyorum bir e, mücadele içine de daha fazla sürükleneceğiz e, sürüklenirsek de iyi olur tabi evet bu arada e, bugünkü yazında ilginç de bir şeyden bahsediyorsun bu Mandela'nın Evet. Güney Afrika tecrübesi tabii e, Katliamla da bağlantılı olarak ve doğal halefi olan olarak görülen Chris Hani'nin katledilmesinden sonra Mandela'nın e, gene büyük bir e, ne diyeyim sağduyu göstererek belki de evet. ya aslında tabii yani, çok bir şey. zor bir e, sü süreçti Güney Afrika'daki o geçiş süreci ee, sadece Chris Haney cinayeti e, suikasti değil e, başka olaylar karşısında da mesela Mandela'nın nasıl böyle bir e, serin kanlılık yapıcı olgun bir tavır sergilediğini bazen inanamıyorum yani ben ...hani ben hayatını e, falan okudum, e, bir sürü şey okudum onunla ilgili. Güney e, Afrika ile ilgili de öyle. E, o kadar çok önemli olaylar oluyor ki elbette kendisinin de daha sonra anılarında yazdığı gibi... E, ...kontrolü kaybettiğini hissettiği ya da o noktaya yaklaştığını hissettiği zamanlar olmuş... Çok ciddi Çatışma sürecinden Geçiyor Mandela Serbest kaldıktan sonra Yani hani yazıda Hepsini anlatamadım yer yoktu Mandela'nın serbest Bırakılmasıyla çok önemli bir aşamaya Gelindiğini Sanıyoruz öyle düşünüyor pek çok insan. yani Mandela serbest Kaldı 1990'da Ve şimdi 27 yıllık 27 yıllık bir, bir şey. ceza Küçücük bir hücrede yani Evet 18 yılı bir küçük hücrede Geçiyor bunun tabi Geri kalan kısmı işte değişik şekillerde Yavaş yavaş rahatlayacak şekilde Ama bir 18 yıllık Hücre deneyimi var daha sonra serbest kaldıktan sonra müzakereler asıl sıkıntılı dönemine giriyor. İşte nasıl bir geçiş olacak, nasıl bir düzen kurulacak, nasıl bir anayasa yapılacak. Bütün bunların konuşulduğu zamanlarda bir de beyaz ökçü grupların direnişi var. Yani onlar mesela cidden silahlı direnişe de geçiyorlar. Hatta çok büyük bir grupla 3 bin kişi kadar şeyi basıyorlar. Görüşmelerin yapıldığı Dünya Ticaret Merkezi'ni, Johannesburg'taki Dünya Ticaret Merkezi'ni basıyorlar. Hmm. Ve hani başlarında da eski genelkurmay başkanı var. Yani genelkurmay başkanına muadil sayabileceğimiz bir general var, emekli general var falan. Yani beyazların e, silah gücü çok yüksek tabi. E, onlar bir yandan e, bu tür şey bu noktaya kadar gide, gidiyorlar düşünün. Bir de e, başka küçük siyah grup şey beyaz grup ırkçı gruplar yine silahlı gruplar işte bu tür şey kastetmiş Hani gibi si Suriyeliler de yapıyorlar. Öte yandan e, siyahlar içinde de. Ee, ne bileyim bir tür e, ırkçı politika izleyen gruplar var. Yani e, Güney Afrika'yı işte kabilelere göre e, bağımsız devletçilere bölmeyi talep eden, her kabilenin bir bağımsız e, alanı olması gerektiğini savunan e, İmkata Partisi var mesela. O da e, aslında beyaz ırkçılarla aynı noktaya gelir. Çünkü beyaz ırkçıların nihai talebi, Bağımsız bir beyaz e, Güney Afrika e, idi nihai talebi. Yani bize e, Güney Afrika'da beyazların yöneteceği bir yer verin. Siz ayrılın gidin diyorlardı ama en zengin yerleri istiyorlardı. Tabii. E, böyle olunca da hani çok karmaşıktı. Şimdi bu, bu anlattığım da sadece bir bölümü ve e, siyahlar arasında özellikle bugün Kata'nın da e, yani bu hani bağımsız devletçiler isteyen siyah örgütün de e, tahrikleriyle çok ciddi bir iç savaş başlıyor. Yani neredeyse iç savaş diyebiliriz. Bir yandan siyahlar arasında çatışmalar, bir yandan Çeşitli bölgelerde suyip yağmalamalar falan öyle bir dönemde barış inşa ediliyor ve burada e, Mandela'nın çok özel bir rolü olduğunu söylemem lazım tabii. Herkes biliyor ama e, fakat ayrıntılara indiğinizde e, insanın hayranlık duymaması mümkün değil. E, Mandela'da bu, e, Güney Afrika'da Mandela ruhu dediğim şeyin özü şu aslında. Önce serbest e, kaldıktan sonra şeyi kazanmaya çalışıyor. Beyazlara güven vermeye çalışıyor. Beyazları kazanmaya çalışıyor. Bunun için çok şey yapıyor. Invictus filmini hatırlarsak orada mesela rugby'e özel e, bir ilgi gösteriyor. Güney Afrikalıların kalbini kazanmaya onlara güven vermeye beyazlara e, çok özel e, emek sarf ediyor, çaba sarf ediyor. Birlikte yaşamak, ortak bir Güney Afrika kurmak istiyor. E, bunu yaparken tabii ciddi sıkıntılarla karşılaşmıyor değil. Bazen abarttığını düşünen yakın arkadaşları da oluyor, beyazlara bu kadar hani e, ilgi göstermenin, mesela rugby'yi bu kadar özel e, olarak öyle çıkarmanın falan abartlı olduğunu düşünenler de var. Ee, öyle zamanlar oluyor ki tabii e, bu sefer e, siyahları e, sakinleştirmesi, yatıştırması ve e, bir e, hani yapıcı bir yola sokması gerekiyor. Her ikisini aynı anda yapabilmek çok zordu e, ve bunu e, çok büyük bir beceriyle e, sağlıyor e, Mandela. E, hani e, bir tarafa konuşmanın kendi tabanına değil ki öbür ...taygılı, hatta düşman, seni düşman gören tabana konuşmanın üslubunu, dilini, yöntemini çok iyi anlatıyor Mandela, çok iyi gösteriyor. Öte yandan kendi tabanıyla ilişkisini de e, nasıl kurabileceğini dair en zor zamanlarda e, ne yapacağını dair ciddi... Evet yani pratin içinde kendi de üretiyor ve yeniden üretiyor da diyebiliriz bunlara Be belki de bunun bir kitabı filan yok el, el, el kitabı tabi yani zaman değil, içinde tabii. üstelik bir de kendi gençlik döneminden yani liderlik döneminden de şiddetle de e zaman zaman şiddete de bulaşmış onlar. Hayır canım şiddete bulaşmış değil resmen silahlı örgüt'ün kurucusu yani evet, e, evet. ALC'nin silahlı gücünün koruncusudur ve yöneticisidir yani o e, şeye kadar silahlı mücadeleden vazgeçmedi yani kendi e, işte 85'te e, bota kendisine az e, teklif ediyor karşılığında silahlı mücadeleyi bitirmeyi e, istiyor bitirmesini istiyor o da e, bunu bir eşit bir e, dine Afrika kurulmadıkça kabul etmeyeceğini söylüyor. Aslında silahlı mücadele fikrinden e, uzaklaşmıştı o dönemde de. Ama e, şartlar eşit olmadan ve gerçek bir e, eşitliği yaşayacakları bir süreç, bir müzakere süreci bir barış süreci e, başlatılmadan e, silahlı mücadeleyi bitirmeyeceğini söylüyor. Ee, o nedenle hani bütün bunları yapan e, bir insanın öyle e, Gandhi gibi mutlak pasifist e, bir e, yapıya sahip olmadığını da bilmek lazım. E, o da Hı -hı. önemli bunu hatırlatman önemli. Hı -hı. Hani e, bir aziz bir e, hani İsa gibi bir, bir pasifist değil e, Mandela. Sonuçta e, silahlı mücadele içinde de. Silahlı mücadelenin devamı konusunda da e, kendine göre ilkeleri dayalı bir tutumu da e, barışa kadar devam etti yani. Evet, evet. önemli bir yani çok e, aşamalı çok katmanlı karmaşık bir süreç gerçekten ve bir de tabi duygusal boyutları da çok yoğun yani sen yazda da <gülüyor> altını çizdin bu Chris Hani e, öldürülen beyaz grup faşist <gülüyor> Beyazlar tarafından öldürülen Krizhani ile de çok yakın bir duygusal yani oğlu gibi. Tabii tabii. Bunları da bastırması da çok önemli bir şey yani. E, zaten o konuşmayı anlatan sekreteri şöyle diyor. Hani e, bir e, oğlunu kaybetmiş bir baba gibiydi gerçekten. E, Yazanlar da o yönde hep çok çok yakınındaydı. Sadece siyasi olarak değil. E, ayrıca dediğin gibi kişisel olarak da. Evet. çok yakındı. Oğlu gibi görüyordu. Şimdi e, Chris Haney öldürüldükten sonra intikam duyguları, talebi çok yükseliyor. E, öfke patlıyor zaten. E, her tarafta saldırılar, yağmalamalar, ev yatmalar falan. Ya, kontrolden çıkmış büyük bir kitle. Sokaklarda, köylerde, oralarda, buralarda. Öte yandan Landera'nın da içi yanıyor ve e, Hani bir baba gibi sevdiği de biliniyor Güney Afrika'da. Mandira'nın kristi böyle sevdiği de biliniyor. Şimdi bir baba ev katledilen evladının ardından intikam duygularını bırakın diye seslenirse... Eğer baba bunu söylerse başkalarının intikam için e, bağırıp çağırması o kadar temelsiz kalacaktı ki evet. diyor sekreteri. Ve çıkıp bunu istiyor tabi Bandiyala halkından. Yani intikam değil. E, hani e, bizim şimdi yapacağımız şey yeni Güney Afrika'yı, e, demokratik Güney Afrika'yı kurmaktır. Ve bu da intikamla olmaz, öfke üzerinden olmaz çok ciddi bir iç savaş yaşanırdı. Çok ağır, çok kanlı bir iç savaş olurdu. Çünkü beyaz gruplar bir öyle kendilerine göre ölüm kalım mücadelesi veriyorlar. Siyahların kendilerini süreceklerini, öldüreceklerini falan düşünüyorlar çoğu. Ve çok e, ağır silahlarla da donanmış e, grupları var. Yani örgütleri var, terör grupları, işte kendilerine direniş grupları falan bir sürü isim veriyorlar. E, siyahlar sayıca çoklar. E, Mandila evet. mesela bu e, Dünya Ticaret Merkezi'ni basan görüşmeler devam ederken e, orayı basan grubun lideri olan eski Genel Kurmay Başkanı eski generalle de bir görüşme ayarlıyor. Tabi burada çok önemli hikayeler var da bir tanesini söyleyeyim. Bu generalin kardeşi de bir teoloji profesörü yani ilahiyat profesörü ve o beyaz ikisi de tabi o Afrika Ulusal Kongresi'nin önemli bir ismi. Yani Mandela'nın yanında yer alıyor. Partisinde şimdi. evet ikisi partisinde ve yanında yakında evet. sadece ee, Düşünün ki ikizler bunlar ve birbirine çok benziyen biri, biri Afrika'da şiddetin en önemli ismi olarak görülebilir. Diğeri ise işte e, bu barışın siyah haklarının o eşitlikçi bir yapının savunucusu. Sonuçta e, Mandela bu adamla da bu e, emekli e, generalle de görüşüyor. Bu görüşmeyi e, 20 yıl hiç konuşmamış kardeşi sağlıyor. Yani o en sert grupla da oturuyor ve e, onun başkanıyla da e, uzun uzun. Konuşuyor sonra bir kaç ay sürüyor bu görüşmeler. E, İtina ediyor. Bunların bilinmesi, e, yani bu bu Mandela gibi yani Güney Afrika e, barış görüşmeleri hadis süreci diyelim e, konusundaki bilgilerin böyle bilinip paylaşılması çok önemli geliyor bana bir, bir çeşit böyle. Sofokles gibi eski Yunan <gülüyor> tragedyalarını evet. Antigone filan da hatırlatan evet. ya da Shakespeare tragedyalarını evet. hatırlatan da çok gerçek hayat hakikiye sahneleri ve siyaset sahneleri yani. Aynen öyle yani e, hani e, e, kitapları yazıldı filmleri yazıldı yapıldı ama çok fazla değil bence. Evet. Çok çok daha fazlası olmalıydı. Türkçe'de en azından çok azı var e, hani e, mutlaka mi, evet. e, e, siz yani uluslararası alanda dolaşıma giren sinema eserlerinde de sayı çok değil. Yani birkaç tane iyi film var, önemli film var ama bilinenler e, çok fazla değil. E, bu hikayeyi, bu tarihi, bu yaşanmışlığı e, aktarmayı ben de çok önemsiyorum. Çünkü hep söyleriz tabii her ülkenin kendine özgü şartları var. Her ülkenin işte e, özgündür ama e, ondan çıkarılacak çok ders var. Yani e, sonuçta e, ortak insanlık ailesi hani Öyle beylikli işle. E, ve orada yapılan yaşananlar nedir? Biz niye e, böyleyiz sorularını biraz daha derinlikli cevaplamak için bir imkan veriyor bize bu karşılaştırmalar, bu bilgiler. Evet. Benim deriyetim biraz tam bu ortamda, evet. çok küçük bir parçasına ama çok önemli bir parçasına bu yazıda dikkat çekmekti. Evet, bence de çok iyi bir alt bilgi yapısı sağlıyor. Yani bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de evet. İşte bu, bu dilin e, bu dilin gelişmesi için ciddi bir istek görüyorum medyada da e, hani çok nefret dilinden kışkırtıcı dilden falan uzaklaşması e, birdenbire bunu terk etmesi çok zordur hem medyanın hem ülkemizin çünkü e, yani kültürümüzde bu sağlam güçlü bir yer tutmuyor ama e, bu kültür değişebilir bir şeydir Elbette daha kötüsü 30 yıllık bu savaş e, pek çok kodu da bozdu. Yani de e, bir, boz, bir oynama oldu. E, e, neredeyse toplumun genetiğinde diyebiliriz. O nedenle barış süreci aynı zamanda karşılıklı öğrenmeyi sağlayan bir pedagoji sürecidir. Ve öte yandan da bir terbiye sürecidir bana göre. E, sadece bana göre değil dünyada da böyle. Yani bir pedagojik bir de bunun psikolojik terbiye, öz terbiye, kendi kendini terbiye boyutu olduğunu da hatırlatayım. Henüz erken zamandayız ama bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar tekrar vurgulamamın nedeni de budur. Evet bu bilgilerin paylaşılması şart yani çok iyi oluyor. Evet peki bu noktada bitirebilirse tabi Tabii tabii. Çok teşekkürler. Yani Neo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık gazete their problems and iron out their quarrels and try to live as brothers and try to find peace within without stepping on one another and do respect of the women of the world just remember we all had mud. Yes we can can. Alan Tusen ve grubundan dinlediğimiz çok hareketli ve ilginç bir parça. Bunu zaman zaman farklı yorumculardan da dinleme ve sizinle paylaşma fırsatımız da oluyor. Alan Tusen devam ediyor çalmaya. Çok versatil dedikleri yani farklı türleri de kimi zaman klasik batı müziğini de andıran kimi zaman da tamamen New Orleans'in bağrından çıkmış Afrika ritmlerini içinde taşıyan müziklerin her türünü her janrını büyük bir kolaylıkla ondan ona geçerek de başaran ilginç bir müzisyen Alan Toussaint besteci, piyanist, prodüktör. Evet 75 yaşında onun eserlerine yer vermeyi de sürdürüyoruz. Açık radyo burası 94.9 ve saat 9.39 ona 20 var devam ediyoruz. Önemli bir gelişme de Pakistan'dan geliyor. Evet sabah gazetesi bu durumu Pakistan'da yargı darbesi başlığıyla vermiş. Anayasa mahkemesi hükümeti düşürüp başbakan Eşref birlikte 16 kişi hakkında tutuklama kararı vermiş. Evet şimdi çok e, karmaşık bir iç siyasi gergin bir atmosfer vardı zaten. Dün on binlerce kişi parlamentoda parlamentonun önünde başkent İslamabad'da bir gösteri yapıyorlar. Ve hükümetin yolsuzluklara batmış çürümüş bir hükümet olduğunu ve eğer geçici bir geçiş dönemi, barış pardon barışçı bir geçiş dönemi yapılmazsa devrim yapacağız diyorlar. Devrim tehditinde bulunmuşlar. Bulunmuşlar evet. Evet başbakan Eşref hakkındaki bu tutuklama kararı e, Enerji Bakanlığı döneminde yaptığı yolsuzluk gerekçesiyle alınmış. Ve devrim yapılacak mı tam olarak bilinmez fakat Kanada'dan e, Tahril El Kadri adlı e, din adamı İslamabad'a dönmüş. Evet, Pakistanlı İslam profesörü Tahir Ul Kadri. Ve protesto gösterilerini tetiklediğinden bahsediliyor. Yani ev milletvekiliymiş 2004'te sonra istifa etmiş fakat birden döndü ve o bilinen metaforla deprem etkisi yarattı diyor Vatan Gazetesi'nden. Çeşitli gazetelerden ve ajanslardan derlemeye çalıştığımız karmaşık bir haber bu. Yani 7 yıldır Kanada'daymış ama hükümeti devirmek için başkente yürüyün çağrısı yapıyor ve on binlerce da. Lahor'dan kentinden başlayıp 38 saat yürüyorlar ve başkent İslamabad'a ulaşıyorlar. Burada kurşun geçirmeyen bir suikastlar da bol olduğu için hem Pakistan'da daha önce bir nazir Butto suikastı ve pervez müşerrefin de ülkeden gönderilmesi sonrası siyasi çalkantlarda da zaten hiç eksik değil. Orada kurşun geçirmeyen bir camın arkasından seslenmiş. Güllerle karşılanmış aslında kendisi. Ve başbakan derhal görevi bıraksın. Ordu ve yargıçların denetiminde bir geçiş hükümeti kurulsun diyor. Şimdi ordu ve yargıçlar denetiminde dediği zaman da ne kadar demokratik bir talep olduğu Çok tartışılabilir doğrusu. O zaman tehdit devam ediyor da buna devr edelim. Devrim demek pek doğru. doğru olmayabilir ama bir yandan da Etkide ciddi bir etti, evet. kitle tabanı da olduğu da şüphesiz yani Pakistan'ın bir geçiş hükümeti kurulsun diyor ordu ve yargıçların denetiminde ve Pakistan'ın yolsuzluk batağından çıkarılmasını talep ediyor ve bu şey yargıçlar da bu kararı vermişler ve bir Türk şirketiyle aslında. Evet, Başbakan Perguiz Eşref'in Su ve Enerji Bakanı olduğu dönemde mobil enerji kiralama projelerinde bir Türk şir şirketinden rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklama kararı almış. Evet İtalyan haber ajansı ANSA'nın e bir haberi bu. Bir Türk, firması, bir Türk enerji firması olan Karakey Karadeniz'den rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklama kararı alındığından bahsetmiş. Ve ancak şirket yetkilileri Hürriyet.com.tr'ye yaptıkları açıklamada bu durumu kesin bir dille reddetmişler. Peki bu şeyden geliyor değil mi? Yani ANSA İtalyan haber ajanslarından ama başka yerlerde de var bu haberler. Pardon. Eştefin Su İşleri ve Enerji Bakanlığı yaptığı 2010 yılında mobil enerji üretimini gerçekleştirmek üzere ülkeye giden Karadeniz Holding bünyesindeki Karkey Karadeniz Karadeniz Enerji e, Elektrik Üretim Anonim Şirketine ait Kaya Bey ve Alican Bey gemileri ülkeye gitmiş ve enerji üretimine başlamış. Ve bir milletvekilinin eşrefin ihalede yolsuzluk yaptığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında gemilerin bağlı olduğu şirkete 17.2 milyon dolarlık borç çıkartılmış. Faiziyle beraber 120 milyon doları bulan bu borç ödenene kadar gemilerin Pakistan'da alık olunca açıklanmıştı. O 17 milyonluk borç faiziyle 120 milyona mı çıkmış? Yani faiz oranları yüksekmiş galiba Pakistan'da. <gülüyor> Birleşik faiz bildiğimiz hesaplardan daha da... Bize okutulanlardan okuldakinden daha fazla olduğu anlaşılıyor bunun. Evet olay iki ülke arasında da ilişkilerin girilmesine neden olmuştu diye geçiyor aslında bir haber takibi de yapabiliriz belki önümüzde. Peki Türk şirketi herhalde. yetkilileri ne demişler? Hiçbir alakamız yok demişler tamamen basından takip ettiğimiz bir gelişme şirket olarak zaten mağdur durumdayız kendilerinde hukuka aykırı olarak gördüğün, gördüğü karar gereğince gemilerimiz alıkonulmuş durumda demişler ve uluslararası alanda hukuki mücadele başlattıklarını ve süreci devam ettirdiklerini söylemişler. Biz Şimdi, de sade evet. bir Türk vatandaşı olarak süreci takip ediyoruz demişler bunun üzerine de. Biz de sade birer Türk vatandaşı olarak aynı süreci takip ediyoruz. Ama edip, galiba paylaşmaya da çalışıyoruz. Sizin iki adet yüzer e, santraliniz olmayan Türk vatandaşı olarak süreci takip ediyorsunuz alıkonulmuş Pakistan limanlarında. Çünkü o evet. sade Türk vatandaşı olmasının yanı sıra iki adet yüzer elektrik santralinin Pakistan'da alıkonulması durumu da var o da sade bir Ama Türk herkes vatandaşı sadece. herkes sade birer Türk vatandaşı Kadri meydanda polis de yani çok ilginç aslında gelişmeler daha doğrusu kaygı verici ve ilginç diyelim yani bu tutuklanma kararının çıkarılması Pervez'in tutuklanma kararına rağmen El Cezire'ye bir demeç vermiş mesela Tahir-ül Kadri ve burada parlamento binasının önünde oturacağız ülkemizi çöküşten ve tam bir yıkımdan kurtaracağız kurtarmak için buradayız demiş ve Pervez'in başbakanın tutuklanması kararını olumlu karşılamakla beraber sit-in yani oturma protesto gösterisine devam etmeye çağırmış taraftarlarını da bunları da Common Dreams'den aldığımız haberleri takip ediyoruz. Ee, ve şey demiş mesela... E, ...gerçek demokrasi istiyoruz. Yolsuzluğu hayır pankartlarıyla toplanan kalabalık taraftarlarına da... ...korkmayın yarın bu hükümet devrilmiş olacak... ...Kanada'dan buraya sizi bu kölelikten kurtarmaya geldim demiş. Nitekim dediği de oluyor istifaya direnince... Önce yolsuzluk gerekçesiyle eski başbakan Yusuf Rıza Gilani'yi de görevden almış olan anayasa mahkemesi. Bu kez de ondan sonraki iktidarı devralan Raca Pervez Eşref'in de görevine son verildiğini, hükümetin düşürüldüğünü açıklıyor. Yani bir buna ne diyelim bilmiyorum darbe herhalde. Mahkeme başbakanla aralarındaki bakanlarında bulunduğu 16 kişi içinde büyük bir tutuklama durumu. Aslında ilginç bir adam 1951 doğumlu Muhammed Tahirül Kadri uzun yıllar Pencap Üniversitesi'nde İslami hukuk teolog kendisi ilahiyatçı uluslararası anayasa hukuku dersleri de vermiş. Yani laik seküler bir şey de var eğitimi ve öğretim üyeliği de var. Kur'an yolu adlı bir hareketi kurmuş şeyde ayrıntılı bir e, döküm yapılmış Vatan Gazetesi'nde. Bu noktayı anlamadım. Seküler bir eğitim var ve Kur'an yolu adlı. Hay seküler hareketi... dersler uluslararası anayasa ha, hukuku dersler, tamamen dersler, seküler dersler bir olmuş, ders bu. Yani ikisini birden yapıyor. Kur'an yolu isimli hareketi kuruyor ve dinler arası diyalog, ılımlı İslam ve 90 ülkede temsilcilikler açmış ve okullar kurmuş. 90 ülkede evet. tanıdık geliyor. Evet. Birleşmiş Milletler barışa katkısı nedeniyle Kadri'nin bu hareketine özel danışmanlık statüsü vermiş ayrıca. Yani özel böyle bir şeriatçı e, kimlikle hareket etmiyor onu demek istiyor. Yani Vatan Gazetesi'nden şimdi bu bilgilere ulaşınca böyle bir şey var. 2006'da İstanbul'da da Avrupa'nın Müslümanları Konferansı'na katılmış. 2010'da da Mart'ta 600 sayfalık bir fetva ile terörizmin İslam'da yeri olmayacağını söylemiş. Yaptığım entelektüel cihattır. Teröristleri insanlığa döndürmeye çalışıyorum demiş. 2011'de de İngiltere'de terör karşıtı eğitim kampı kurmuş. İki kez İstanbul'a gelmiş. David Cameron'a da destek vermiş yani eylül ayında mesela Londra'da Kur'an Yolu Hareketi büyük bir barış toplantısı organize etmiş ünlü Wembley Stadyumunda ve burada e, İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu'yla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve David Cameron'da bu mesajlarıyla destek vermişler bu toplantıya Terörizm İslam'da yeri yoktur toplantıları yapıyor. İlginç bir kimliği var. Evet oldukça da cesur bir insan olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Pakistan'ın şu andaki haline baktığınız zaman geçtiğimiz Perşembe günü Kueta kentinde düzenlenen ve çoğu Şii olan 92 Kvetta. kişinin öldürülmesi olayı vardı. Bu olayın hemen öncesinde Hindistan ve Pakistan arasında askerlerinin kafalarının kesilmesi gibi bir çatışma durumunun Keşmir'de tekrardan çatışma durumunun ortaya çıkabileceği durum yaşandı. Bunun yankıları hala devam ediyor. Hindistan Başkanı Mahmut Sih, Manmohansi, Pakistan'ın Keşmir'e reyaletindeki sınır merkezindeki iki Hint askerinin öldürülmesi sonrasına sert bir şekilde uyarmış ki iki ülkenin elinde de nükleer bombalar, nükleer füzeler, başlıklar bulunduğunu da unutmayalım. Ve bundan sonra da hemen ülkenin içerisindeki bir başka dertte. De Taraf gazetesinden verilmiş. Pakistan hükümeti çocuk felcine yönelik tıbbi yardım evet. yapan altısı kadın 9 sağlık görevlisinin öldürülmesi sonrasında Birleşmiş Milletler programında çocuk felci aşısı için köylerde dolaşan sağlık ekiplerini korumak için silahlı koruma tahsis etmiş. Evet çünkü işte şeyinde Usame Bin Laden'in pusuya düşürülüp öldürülmesinde çok büyük bir rol oynadı. Çünkü bir doktoru da rüşvet yoluyla elde edip gen araştırması yapmakta kullandılar bu çocuk felci açısında CIA'nin büyük bir planıydı bu ve söktü şimdi büyük bir güvensizlik yarattığı için böyle bir problem var fakat şeye bakıyorum şimdi bu Tahir bin Kadri mesela İslam devletinin tanımını da şöyle yapmış Çoğun, Müslüman çoğunluğu olan bir ülkede özgürlüklere hukuka ve evrensel haklara sosyal adalete, kadın haklarına ve azınlıkların haklarına saygı gösterilmesi gerekir. Böyle bir devlettir diye. ilginç bir tanımı da olduğunu söyleyelim. Zaten grupların, kendisine bağlı grupların daha İslamabad'a yolculuğu 38 saat sürdü. Çok renkli görüntüler var. Yani o Pakistan'a özgü de diyebileceğim üstleri yazılarla ve Pek çok renklerle süslenmiş bezeli şeyler. Ee, otobüslerde sayısız böyle insan. Ayrıca da bir başka fotoğrafta o da o gruba dahilse böyle <gülüyor> çok farklı e, nitelikte giyimleri de olan yani başları örtülü örtüsüz kadınların da dans ederek genç ve orta yaşlı kadınların dans ederek destekledikleri bir hareket gibi gözüküyor. Ama ilişki. ülkenin şartları pek e, kaotik olduğu için hatta dünyanın en kaotik ülkelerinden biri haline gelmeye başladığı için Pakistan gerçekten de cesurca bir hareket olarak görüyorum ben e, bu adaylık mevzusunu. Evet. Kim Türk meselesini de bilmiyoruz. Rüşvet vesaire tam açığa kavuşmadı. İmran Khan da e, muhalefetteki tahrik e, insaf partisi var. Eski kriket e, e, şampiyon, yani kriket starı, yıldızı İmran Han da e, ülkedeki şiddeti sona erdirmek için büyük gösteriler düzenliyor. Aslında önemli işler yapıyor o da. O partisinin de uluslar, ulus çapında yani bütün ülke çapında hareketlere, protestolara girişeceğini açıklamış. O da destek vermiş. Sekiz gün içinde yeni bir geçiş hükümeti kurulmasını istemişler. İlginç. Yani bir gelişmeyi takip etmeye çalışacağız. Resimle de size de aktarmaya da çalışacağız. Evet. Ee, Türkiye'den bir diğer ilginç ve önemli habere de Taraf Gazetesi yer vermiş. Biraz da onun üzerinde duralım. O bir kere şey devam ediyor... ...onu söyleyelim... ...bir hafta boyunca... E, ...Hrant Dink cinayetinin... ...arkasından... ...Hrant anma... ...yönünde çok... ...yönlü, kapsamlı... E, etkinlikler, ...etkinlikler devam ediyor... Devam ...buradayız Ahberik ismiyle devam ediyor... ...Hrant'ın arkadaşları... ...Cumartesi günü adalet taleplerini... ...yüksek sesle tekrardan dile getirmek için... Ee, vicdanı olan herkesi 19 Ocak'ta yani cumartesi günü tekrardan hatırlatmak gerekirse ee, saat 1.30'da 13.30'da Şişli'ye Agos Kasitesi'nin önüne bekliyorlarmış. Böyle bir açıklama da geldi. Bir yandan da etkinlikler devam ediyor. Evet, açık dergide de bunu takip edebilmeniz evet. mümkün ve Taraf Gazetesi'ndeki habere geri dönecek olursak Taraf Gazetesi'nin bugün manşetten verdiği haber e, savcı örgüt şemasını çıkardı başlığını taşıyor. Brandt cinayetinde kamu görevlileri hakkında soruşturmayı yürüten savcı Akkaş e, şüphelerin oluşan örgüt şüphelilerden oluşan örgüt şemasını çizmiş ve soruşturmanın devam ettiğinden bahsediliyor. Evet bu da önemli aslında soruşturmanın derinleştirilmekte olduğu Ayşun Yazıcı'nın haberinden de takip ediyoruz şüphelilerle ilgili da e, yani hem e, yalnızca e, Dink cinayeti değil tabii Rahip Santoro ve Zirve Yayın Evi diye adlandırılan cinayetlerde de adres Özel Harp Dairesi olarak gösteriyor e, MIT raporu malum dün enine boyuna e, değilse bile epey ayrıntılı olarak konuşma fırsatı bulmuştuk Ahmet İnsel'le de Milli İstihbarat raporunu da isteyecekmiş Savcı ve Dink'in avukatları da haberi önemli bir gelişme olarak yorumlamışlar. Bununla da ilgili gelişmeleri takip edeceğiz. Evet. Burada yayınında sonuna bu şekilde geldiğimizi söyleyelim ve Şeyle, Alan Toussaint'le devam edelim. Bugün de öyle. Yarın ve öbür günde gene <gülüyor> Alan Toussaint'in kendi bestelerine <gülüyor> ve kendi çaldıklarının dışında onun yorumlarına da yer vermeye çalışacağımız bir programlar dizisi de yapıyoruz. Alan Toussaint 75. yaş gününü kutlamaları kapsamında bir New Orleans standardı sayılan Saint James Infirmary Alın e, Tulsa'nın in Bright Mississippi albümünden 2009'da çalarak da e, bitiriyoruz programı. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın.